Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Soru soruldu. Dinin temel amacı güzel ahlak mıdır? Evet kardeşim, İslam'ın temel amacı güzel ahlakı yerleştirmek, insanları bu hayata sevk etmektir. Rabbimiz Kur'an'da Peygamberimiz, Peygamberimiz için biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmaktadır. Ve yine onda sizin için güzel örnekler vardır buyurmaktadır. Ve Peygamberimiz de ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurmaktadır. Peygamberimizin hayatının her anı Müslümanlara güzel ahlakı öğretmek ile geçmiştir. O hep güzel tavsiyelerde bulunmuş güzel davranışlar ortaya koymuştur. O halde Müslümanların da her haliyle bu güzel ahlaka talip olması ve hayatının her alanında bu güzel ahlak ile ahlaklanması gerekmektedir. İslam ahlaksızlığı asla kabul etmez. İslam sahtekarlığı, yalanı, talanı ıı, hiçbir şekilde kabul etmez. Peygamberin hayatının hiçbir yerinde ahlaksız bir davranış bulamazsınız. O halde İslam'ın temel amacı elbette ki insanlar arasında güzel ahlakı bina etmek, dünyada ve ahirette onların mutluluklarını, huzurlarını sağlamaktır. Elhamdülillah Rabbil Alemin.